Hadis olarak rivayet edebilir miyiz? Hayır edemeyiz. Rivayet edersek mevzu hadis rivayet etmiş olur muyuz? Evet. Hadis usulü kriterlerince bu rivayet senedi olmadığı sürece hadis olarak isimlendirilemez, nakledilemez.